Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve n'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyahete amalina Men yehdillahu felamudille leh ve men yudlil felahâdiye leh Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ya ayağınlar! Amin. Tövbe Allah'a, tıkaatih ve la temutun illa ve an tumuslimun. Ya iyi insanlar! Tövbe Rabbiniz, kılık kıldınız. Allah'ın bir tanrıçası. Allah'ın bir tanrıçası. Allah'ın bir tanrıçası. Allah'ın bir tanrıçası. Allah'ın memnunuta ilah ve resuluhu fakat ve hayral hadiyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhdathatuha ve kull muhdathatin bid'a ve kull bidatin dalal ve kull Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. Evet, bir ders yarı yılını daha başlamış bulunuyoruz. Allah Azze ve Celle'den hayırlara vesile kılmasını temenni ediyorum. Hayırlara vesile kılsın. İstifade etmemizi hem hoca hem talebe olarak bizlere nasip eylesin. İnşallah e, bu dönemde İmam Müslim'in sahihinden hemen mukaddimesinin peşinden gelen kitab İmanı. imanı şerhiyle birlikte alacağız. Allah nasip ederse. Geçen 4 yılda İmam Buhari'nin kitab tevhidini ne yaptık? Aldık ve 4 yıl sürdü bitirmek. Çok şükür onu bitirdik. İnşallah bugünden itibaren hem sahiheyne teberruk amacıyla hem de değişiklik olması maksadıyla Buhari'den Kitabü'l İman'ı değil de Müslim'den Kitabü'l İman'ı tercih ettik. Neden tercih ettik? Bunları inşallah bu ve önümüzdeki derste açıklayacağız. Malum Sahihayn. Buhari ve Müslim mevcut hadis kaynakları içinde en sahih neler? Hadis kaynakları. Her ikisinin de kitabı El-Cami'us Sahih ismiyle ya Sahih Buhari ya da Sahih Müslim ismiyle ne yapılır? Anılır. Dört tane kavramımız var. Bunları tahtaya yazdık. İlki imam Müslim. Kimdir imam Müslim? Şöyle kısaca bir tanıyacağız. Çok teferruata girmeyeceğiz. Kaynaklara ne yapacağız? İhale edeceğiz, havale edeceğiz. İki, Sahih Müslim. Yani imam Müslimin neyi? 3- Müslim şerhleri ki zaten İmam Müslim'in sahihinin alt başlığı. 4- Türkçe okuyacağımız şerh ki o Ahmet Davudoğlu hocanın Allah kendisine rahmet eylesin gani gani şerhi. Onun hakkında da ne yapacağız? Bilgi vereceğiz. Yani bu ilk iki derste mukaddime olması amacıyla bu ilk iki derste mukaddime olması amacıyla bir giriş, girizgah yapacağız. Bu dört kavramı ne yapacağız? <gülüyor> alacağız. İmam Müslim hakkında pek çok şey duymuşsunuzdur. Yani tabakat kitaplarında olsun, teracim kitaplarında olsun İmam Müslim ne yapılır? Etraflıca tanıtılır. Bu konuda Türkiye'de yapılmış güzel çalışmalar da mevcut. Biz dediğim gibi bize en lazım olan ana başlıkları alacağız ama bu ana başlıkları almadan önce özellikle birkaç tane kaynağı ne yapacağız size vereceğiz istifadenize sunacağız diyeceğiz ki bu kaynaklara ne yapın müracaat edin bir kere başta her zaman söylüyoruz islam ansiklabilisi bunu muhakkak ne yapın ne edin şu an 40 cilt oldu alın gayret edin alamıyorsanız da alamıyorsanız da en azından mevcut olanlardan ne yapın? Ödünç alın, bakın. İsa, yani İslami Araştırmalar Diyanet Vakfı'nın neyi? Mevcut müessesi tarafından çıkarılan ney? Evet, İslam ansiklopedisi. Orada Müslim bin Haccaç, Müslim bin Haccaç başlığı altında çok güzel neler var, bilgiler var. Evet, mevcut. Kaçıncı cildindeymiş? 32. Evet 32. Cildindeymiş. Müslüm bin Haccaç. Başlığı altında. Gayet güzel. Derli toparlı neler bulacağız arkadaşlar? Bilgiler bulacağız ki Türkiye'de yani ee, Talat Hoca'dan sonra muhaddislerin şehi sayılacak. Sayılabilecek bir zat. Ve Yaşar Kandemir tarafından yazılmış güzel bir bahis. Kandemir Hoca'nın. Ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Ona bakın. Gene yine Şeyhul Müaddis'in dediğimiz evet hadis tarihi Talat Yiğit hocanın mevcut kitabı bu da Diyanet Vakfı yayınlarının kitabı. Yine orada arkadaşlar Müslim'in sayıyı 257'den başlıyor. 257'den başlıyor. Orada başlığında zaten İmam Müslim'e de ne yapıyor? Yer veriyor. Evet. 257'den başlıyor arkadaşlar. 260'a kadar ne yapıyor? Devam ediyor. 260'a kadar devam ediyor. Oradan da ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Yine elinizdeki Ahmet Davutoğlu hocanın ki o bölümü biz ne yapmadık çektirmedik. Dedik ki mukaddimeden önce girizgah mahiyetinde çok önemli bilgileri var. Yaklaşık 100 sayfa. Hem i̇mam Müslim hem de Sayı hakkında çok güzel bilgiler var. Ha, orada i̇mam Müslim hakkında bölüme ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Oradan ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Gene o yok diyorsanız Sayı Müslim ve Tercemesi İrfan yayınlarının mevcut şersiz olan Mehmet Sofuoğlu hocanın yine onun başlarında da ilk cildin başlarında da ne var? i̇mam Müslim hakkında etraflıca ne var? Bilgi var. İnşallah önümüzdeki ders soralım şöyle. Diyelim ki İmam Müslüm hakkında bu ismini zikrettiğimiz kaynaklardan neler öğrendiniz? Şöyle bir ne yapalım? Bakalım. ha Bende bu var diyen ona baksın. Yok hepsi var diyen şöyle ne yapsın? Bir göz atsın. İnşallah. Biz daha çok dersimizde Lütfü Çakan hocamızın hadis edebiyatı kitabından ne yapacağız? İstifade edeceğiz. Kısa kısa bilgiler vereceğiz. Teferruatı size bırakıyoruz. Bizim işimiz burada ne değil? Teferruat değil. Ha. Demek ki İmam-Müslim hakkında bilgi alacağımız ne? Kaynaklar bu. Yine sayı hakkında yine aynı kaynaklar. Bizim için ne? Ölçü. Yine İslam asiklovidisi bu sefer ne olacak? Cilt değişecek. El-Camius-Sahi-Müslim adı altında, evet, yedinci ciltte, ne yapacaksınız? Uzunca bir bilgi bulacaksınız ki, gayet uzun. O da gene Yaşar Kandemir hocanın. O da gene Yaşar Kandemir hocanın. Yine keza hadis tarihi Talat hocamızın. Orada bulabilirsiniz. Gene Ahmet Davudoğlu hocanın. İşte o Mukaddime ayetinde yazdığı bölüm. Gene Mehmet Sofuoğlu hocanın. Yine Lütfi Şakon hocanın. Yani pek çok yerde bulunabilir. Bunlar sadece benim size verebileceğim belli başlı neler? Yerler. Yoksa hemen hemen hadis tarihi başlığı altında bütün kitaplarda ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Demek ki İmam Müslim ve sayı hakkında bilgileri buralardan ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. Şöyle kısaca İmam Müslim'i isterseniz bir alalım. Bakalım kaynaklar İmam Müslim hakkında ne söylüyor? Ebu'l Hüseyin. Künyesi Ebu'l Hüseyin. Hüseyin'in babası. Müslim bin Haccac el-Kuşeyri. Babasının ismi Haccac. Hani haccac zalim derler ya, haccac zalimden dolayı pek Müslümanlar çoluk çocuğuna Haccac ismi koymaz ama hep ben örnek gösteririm. Eğer Haccac bu ismi lekelediyse ha, bu Haccac'ın problemidir. Yoksa Haccac güzel bir anlam içerir. Müslüm, İmam Müslim'in babasının ismi de nedir? Haccac'tır. Ebu Hüseyin, Müslim bin Haccac el-Kuşeyri. Doğum tarihi hakkında Hicri 202, 204, 206 denmiş. Nişabur'da doğmuş. Araplar Nisabur der. Doğrusu Nişabur. Evet bizim kültürümüze ait bir şehir. Şey olmadığı için Araplar da Nişabur'da doğmuş. Kendisi meşhur Arap kabilesi Kuşer'e mensup. Ki Arap kabilesi Kuşer'e mensup. Lakabı asakür Din. Lakabı asakür Din. Ne demek? Din askerleri. çocuk çocukluk yılları hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta. Az bilgi bulunmakta. Onun küçük yaşta Arap edebiyatının çeşitli sahalarıyla meşgul olduğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Müslim de Buhari gibi hemen bütün hayatını hadise adamıştır. O devrin ilim merkezleri olan, Hicaz, Mısır, İran, Suriye, Mezopotamya ve Türkistan'a seyahatler yaptı. da birkaç kez gitti geldi. Gezdiği yerlerdeki hadis bilginlerinden ders aldı. Onun hocaları arasında İshak bin Rahuye, Hadisçiler Rahüye, Lugatçılar Rahaveh der. İshak bin Rahuye, başka Abdullah bin Mesleme El Ka'nebi, Ahmet bin Hambel. Ebu Zur'a er-Razi, Kuteybe bin Said ve Harmele bin Yahya gibi zevat bulunmaktadır. Hocaları bunlar. Daha pek çok hocası var. Kendisinden de Ebu İsa Ettirmizi, Ebu Hatim er-Razi, Ebu Bekir Muhammed bin İshak bin Huzeyme ve Ahmet bin Mübarek el-Müstemli gibi meşhur zatlar hadis rivayet etmişlerdir. Bunlar da bazı talebeleri. İmam Müslim tahsilini bitirdikten sonra Nişabur'a yerleşti. Ticaret yaparak geçimini temin etti ve daima hadisle meşgul oldu. Ömrünün sonlarına doğru İmam Bukhari ile tanıştı. Ömrünün sonlarına doğru. İmam Bukhari ile tanıştı ve onun ilmini takdir etti. Bu yüzden de devrin siyasi olayları sebebiyle birçokları Buhari'nin çevresinden uzaklaşırken İmam Müslim onu terk değil bilhas bilhassa iltizam etti. Meşhur Yahya ez aynı zamanda İmam Müslim'in de hocasıdır. Biliyorsunuz lafzi bil Kur'an mahluk meselesi var. Bunu kitabı Tevhid alırken Buhari'de ne yapmıştık burada açıklamıştı. İmam Buhari'nin lafzm Kur'an'ı lafzm telaffuz etmem mahluktur. Dediği demediği ayrı bir Mevzudur, ayrı bir konudur. Ha. Bu meseleden dolayı Yahya Ezzühli ve İmam Buhari arasında ne yaşanmıştır? Problem yaşanmıştır, sorun yaşanmıştır. Hatta Buhari'ye zulmedilmiştir. Buhara'dan çıkmak zorunda ne yapmıştır? Kalmıştır malum. İşte o bu durumda her ne kadar Yahya Ezzühli'nin talebesi idise de İmam Müslim ne yapmıştır? Haa. İmam Buhari'ye zulmedildiğini görünce Yahya-i ne yapmış? Terk etmiş. Hatta bununla iktifa etmemiş. Ondan rivayet ettiği hadisleri bir merkebin neyine? Sırtına koyarak Yahya-i Zühli'nin kapısına ne yapmıştır? Yollamıştır. Heh. Yani İmam Müslim ömrünün sonlarında İmam Buhari'ye iltizam etmiş ama tam iltizam etmiş. Evet. Hatta kendi hocası Muhammed bin Yahya-i Zühli'nin kim? Meseletü'l-Lafz yani Kur'an, Kur'an'ın lafzını telaffuz etmenin mahlukiyeti meselesi konusunda Buhari'nin fikrine sahipse bizim meclisimizden ayrılsın demesi üzerine Müslüm herkesin gözü önünde meclisi terk etti. Zühli'den dinlediği hadisleri bir çuvala koyarak Zühli'ye iade etti. Sahinde Zühli'den rivayette bulunmadı. Yani kendisi pek çok hadisi kendisinden dinlediği halde bulunmadı ve Burada mazlum konumunda olan İmam Buhari'dir. Ama İmam Buhari sayende Yahya Ezzülü'den hadis rivayet etmiştir. Evet. İmam Müslim bir hadisi araştırmakla meşgulken ki muhtelif neler var? Rivayetler var. Hicri 261 miladi 874'te vefat etti. İmam Müslim hadis ve hadis ilimlerinin öteki dallarına dair birçok eser, yaz, eser yazmıştır. Bunların listesi i̇bn Edim'in Nedim'in Fihristi'nin 231 ve Katip Çelebi'nin Keşfüzunlu'nun ikinci cildinin 541. sayfelerinde yer almaktadır. Ki işte başta kitabı Temiz olmak üzere Et-Tabakat, Kitab-ül Kuna ve olmak üzere pek çok eseri var. Bu dediğim kaynaklarda bunlara ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani kısaca İmam Müslim hakkında söyleyebileceklerimiz arkadaşlar bunlar Sahihine gelelim İmam Müslim'in en meşhur eseri hiç şüphesiz El Müsnedüs Sahih adını verdiği sahihidir Sahih'in özelliklerini şöylece sıralamak mümkündür 1 Bakalım sahih'in özellikleri neymiş 1 Sahih Müslim diye şöhret bulmuş olan El Müsnedüs Sahih Kütüb-i ikinci kitabıdır yani ne demek kütüb Sitte'nin ikinci kitabı? Buhari'den sonra ikinci kitaptır. kütüb Sitte'nin diğer kitapları nedir? Buhari ve Müslim dışında Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Macip değil mi? İmam Müslim onu 300 bin hadis içinden seçerek meydana getirmiştir. 300 bin hadis içinden seçerek meydana getirmiştir. İmam Müslim bu kitabında öteki hadisçilerin pek rivayet etmedikleri bir hususa dikkat etmektedir. Nedir o? O hocalarından sema yoluyla aldığı hadisleri naklederken özellikle haddesena tabirini bizzat işitmişse hocasından muhakkak haddesena tabirini kendisinin hocalarını okumak suretiyle hocalarının tasvibine arz ettiği hadisleri arz diyoruz biz buna Hocaya ne yapıyor? Hadisi arz ediyor. az ettiği hadislere naklederken de ahberana tabirini kullanmıştır. Halbuki biz biliyoruz ki haddefena ve ahberana doğrudan ne yollarındandır? Sema yani işitme yollarındandır. Ama İmam Müslim işittikleri için Hadde fena, hocalarını arz ettikleri için ahberana tabirini ne yapmış? Kullanmış. 3. İmam Müslim ya ihtisar düşüncesiyle veya daha başka sebeplerle kitabını baplara ayırmamıştır. Ha, evet. Burası önemli. Müslim'in sahihinde bap başlıkları mevcut hocam. Nasıl oldu bu? Ha, muhtelif rivayetler var ama en sahihi diyelim İmam Nevevi'dir bu bap başlıklarını koyan. Daha öncesine kadar, mazeriye kadar vardıranlar var da. Kaynaklarda genel itibariyle bap başlıklarını İmam, nebevinin koyduğu nedir? Kayıtlıdır. Demek ki İmam Müslim bab başlığını koymamış. Biliyorsunuz Sayilerde, sünenlerde iki türlü başlık vardır. Bir kitap, iki bab. Bu halden hatırlıyoruz. Kitap ana başlık. Namaz kitabı, oruç kitabı, haç kitabı, işte iman kitabı. Bir de alt başlıklar var. Konu başlıkları. O da ne? Bab başlığı. İşte namazda, işte istifta. Aleykümselam Namazda Fatiha'nın kıraati Namazda rükü, Namazda sucud mesela Değil mi? Ha, bunda olduğu gibi Demek ki İmam Müslim Kitap başlıklarını koymuş ana başlığı ama bab başlığını ne yapmamış? Koymamış İşte Buhari'den bir farkı bu Biz hep ne diyorduk? Buhari'nin bab başlığı onun neyine delalet eder? Fıkhına Buhari'nin bab başlığı onun neyine delalet eder? fıkına delalet eder. İmam Müslim bab başlığı koymamış. Peki fıkını ihmal mi etmiş? Eksik mi bırakmış? Aslında hayır. Neden hayır? Bunu alınca göreceğiz. Her ne kadar bab başlığı koymamışsa da hadisleri öyle bir tertip etmiştir ki o kitapların içinde siz bab başlığı koymaya kalktığınızda bir önceki hadisi bir sonraki hadisten ayır edip oraya uygun bir başlığı koyabiliyorsunuz yani zihninde bir başlığı var ama onu ne yapmamış satıra dökmemiş kaleme dökmemiş yani o kitapta o hadisleri sıralarken aslında zihninde belli bir mantığa göre onları ne yapmış sıralamış ama başlığını koymaktan istinab etmiş. İmam Müslim ya ihtisar düşüncesiyle yani tam bilemiyoruz yani ya öz olsun kısa olsun muhtasar olsun veya daha başka sebeplerle kitabını baplara ayırmamış. Tam bilemiyoruz nedenini. Daha doğrusu bap başlıkları tanzim etmemiştir. Onun kitabında görülen bap başlıkları nevi tarafından konulmuştur. Bu tercih ediliyor ama nebevi'den önce mazeri tarafından konduğunu gösteren neler de var aslında ipuçları var. Aslında daha önce de bab başlıkları koyanlar olmuşsa da Nevevi onları pek isabetli bulmamış ve kendisi yeniden tanzim etmiştir. Yani demek ki ilk bab başlığını koyan Nevevi değil dediğimiz gibi şu anki mevcut Müslim'deki bab başlıklarının mucidi Nevevi. Yoksa daha önceden de ne? Bu bab başlıkları mevcut. Ha. İmam Nevevi bazılarını beğenmemiş, uygun bulmamış, yenilemiş, değiştirmiş. Şu anki Müslim elinizdeki o işte o tercümedeki bab başlıkları tamamen o şekliyle kimin? İmam Nebevi'nin. 4. İmam Müslim'in kitabını aldığı hadisler genellikle Buhari'deki merfu hadislerdir. Ne demek merfu? Doğrudan Peygamber Efendimiz'e ait. aleyhisselatu vesselama. O Buhari'de bulunmayan 820 merfu hadisi de kitabını almıştır. Genellikle bu. Müslim'deki hadisler bu halde bulunan merfur rivayetlerdir. Ama onlara ek olarak İmam Müslim'in sahihinde 820 tane fazladan ne var? Merfur rivayet var arkadaşlar. merfu Evet. 5. Sanki bir sünenmiş gibi Müslim'in sahihinde de çok az sayıda mevkuf ve maktu hadis vardır. Şimdi... Ee, biz şunu biliyoruz, İmam Buhari'nin sayhinde mevkuf ve maktulara rastlayabiliyorduk hatırlıyorsanız. Bazen bab başlıklarında oluyordu değil mi bu özellikle? Heh. Ama sünenlerde genel itibarıyla ne vardır? Merfu rivayetler vardır. Sünenler neyi alır? Peygamber Efendimizin sünnetlerini alır. İşte Ebu Davud gibi. Nesai gibi, İbn-i Mace gibi. Çok fazla mevkuf yani sahabi sözü ya da çok fazla maktu yani tabi sözü yoktur. i̇mam Müslim de her ne kadar cami-ü ise de aynen Sünenler gibi ha, mevkuf ve makdur rivayetlerden kaçınmıştır. Azdır. Geneli nedir? Merfudur. Evet. Hakimin şeyhi Ebu Ali en Nisaburi gök kubbenin altında Müslim'in kitabından daha sahih hiçbir kitap yoktur demiştir. E nasıl oluyor bu? Halbuki biz biliyoruz ki gök kubbenin altında Buhari'nin sahihinden başka daha sahih hiçbir kitap yok. Peki nasıl oluyor? Onun bu sözünün gerekçesi ondaki merfu hadislere hiçbir kimsenin sözünün karışmamış olması. Çünkü Buhari'nin sayinde mevkuf ve maktuğe ne yapabiliyoruz? Rastlayabiliyoruz. Ama Müslüm'de çok az. Hakimin şeyhi Ebu Ali Ennisaburi bunu derken kastı merfu cinsiyle. Sıf merfu cinsiyle. Müslim kitabını ikamet ettiği yerde kaynaklarının yanı başında ve şeyhlerin hayatta bulunduğu bir sırada meydana getirmiştir. Sürülmemiştir İmam Buhari gibi. İmam Buhari çok eziyetler çekmiştir. Hadislerin arasında başka söz serdinden kaçınmıştır. Kitabın uslubuna, sıyakına özen gösteriyor. Buhari gibi muhtelif baplarda hadisleri parçalamaya mecbur kalacak şekilde ahkam istimbatına çalışmıyor. Takvi. Hatırlıyor musunuz Buhari'de? Hani alıyorduk bir hadisi başka bir kitapta da mevcuttu. Ama evet. kesme. Yine aynı kitap içinde başka baklarda da mevcuttu. İmam Müslim böyle yapmamış arkadaşlar. Göreceğiz. A hadis başta gelmiş. Ana bir hadis belirlemiştir en sayı olmak üzere. En alisidir muhtemelen. Ondan sonra onunla alakalı bütün lafızları farklı sahabiler de olsa onun altında zikretmiştir. Derli toparlıdır. Neye göre? Buhari'ye göre. Derli toparlı. Buhari'den farkı o. Taktığı metodu yok. Muhtelif hadis zincirlerini bir yerde toplayabiliyor. Dediğim gibi aynı hadisin altında. Mevkuf hadislere ehemmiyet vermeyip sadece müsnetlerle ilgileniyordu. Yani merfularla. 6. İmam Müslim sayine yazdığı mukaddime de yaptığını açıklamıştır. Bu çok enteresan. Kütüb-i sitte içinde sadece mukaddime Müslim'de vardır. Yani mukaddime adı altında bir kitabı var giriş. Orada ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıyor. Buhari'de yok. Ebu Davud'ta yok. Tirmizi'de, Nesai'de, İbn Mace'de yok. Ne yok? Mukaddime. Nerede var? İmam Müslim'in sayinde var. Bu Müslim'in bir özelliği onun için Müslim'in sayı aynı zamanda mukaddime itibarıyla bir usulü hadis kitabıdır. Usulü hadis yani mustalahul hadis. Bir de İmam Darimi'nin kütübü sitte dışında İmam Darimi'nin süneninin mukaddimesi vardır. O da mukaddimeyi bir kitap halinde ne yapmıştır? Başlık olarak almıştır. Ama hadisçilik yönüyle, hadis kuralları yönüyle, ne yaptığını açıklama yönüyle, Müslim ondan çok üstündür. Darimi daha çok rivayetlere yer vermiştir. Bunu da unutmayalım. Evet. 7. Müslim bir hadisin bütün tariklerini müteaddit isnatlarla ve elfaz muhtelifesiyle hep bir araya cem dediğim gibi önce ana bir hadis peşinde muhtelif turuklar, tarikler ve başka muhtelif lafızlar ve kendince o hadis fıkhın hangi babına ait ise toptan oraya dercettiği gibi bu toplama esnasında da en evvel olan mutkın olan huffazın rivayetlerini derc edip yani en önde ne var? En sahihi, en sağlamı, en mutkini ana hadis. O ana hadisin peşinden talih hadisler geliyor. Bazen aynı senette farklı lafızlarla olabiliyor. Bazen farklı senette farklı lafızlarla olabiliyor. Derc edip mestur, hıfz ve itkanda, mütevasıt olan ravilerin naklini sonraya. Demek ki He, kitabı açtık, babı açtık. İlk gelen hadisi en sahih hadisi. Sonra biraz daha mutavassı. Sonra doğru diğerlerine göre değil. Daha zayıf ama bu demek değil zayıf. Karıştırmayalım. He. Yani sahihin en sahihi, biraz daha az sahihi, biraz daha az sahihi. Zuafa yani duafa ve metrukinin. Mütabaten ve istişaden rivayetlerini de daha sonraya bırakır ki he, şimdi alır oraya bazen zayıfların ya da metruk ravilerin hadislerini ama mutabaten ve istişaden. Ne demek bu? He, yani yukarıda zaten ne var? Sahihleri var onlara bir destek olsun diye. Zaten o ne? Zayıfı yukarıdakiler ne yapıyorlar? Destekliyorlar. Metni itibarıyla. Evet. Onları da ne yapar? Daha sonraya bırakır ki aranan hadis hem daha kolay bulunur, hepsi bir yerde. Buhari gibi ne yapıyorduk? Oradan açıyorduk falan cilde alıyorduk, senedi burada zikrediyorduk. Oradan falan cilde açıp senedi burada zikrediyorduk. Hayır, burada hepsi elimizin altında. Hiç ihale etmeyeceğiz, çok nadir. Evet. Niye aranan hadis hem daha kolay bulunur, hem de gerek senetler ve gerek metinler hep birden göz önünde tutulup, İstimbad edilecek hüküm kolayca istimbad edilir. Bu da çok önemli. Hani bazen Buhari'den alıyorduk lafzı. Farklı bir lafızda onu açıyordu. Bazen lafızda ziyade hükmü ne yapabiliyordu? Tefsir edebiliyordu, değiştirebiliyordu. Ama hepsine bakıyorduk, hepsini okuyorduk, yoruluyorduk. Ama İmam Müslim'de hepsi elinin altında. O kitapta, o bapta ne yapıyorsun? He, sen hem daha kolay onlara ulaşıyorsun o rivayetlere, hem de eğer farklı medllulu varsa... Ne demek farklı medlulü? Yani farklı bir hüküm içeriyorsa aynı zamanda hepsi de elinin altında. Lafız değişiklikleriyle onu kolayca ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Sekiz. Yine bazı hadisleri birden fazla yerde tekrarladığı da olmuştur. Bu da var. Tekrar ettiği hadislerin sayısı sadece 137'dir abi. İmam Buhari ile kıyas edilmez. Heh, 137. Dokuz. Müteadid isnatla gelen tek metin için senetlerin değiştiği noktalara bir ha harfi koymak suretiyle bu durumu belirtir. Bunu Buhar'de de görmüştük. Tahvil diyoruz. Ha. ne? Tahvil diğer senede geçiyor. 10. Bir hadisin metninin benzeri yukarıdaki sıralamaya göre daha dun derecedeki yani daha alt derecedeki ravilerden oluşan senetlerle de gelmişse o senetleri verdikten sonra metin yerine miflehu veya nahvehu demekle iktifa eder Buhari'den farkı He. senet farklı ama metin hemen hemen ney? Aynı ama o senet yukarıdaki senetten daha ney? mertebece düşük Metni yazmaz hadisi miflehu nehu ya da benzeri anladık? bu meseleyi bilmek sahi müslim ile meşgul olacaklara çok lazımdır neden? Bu kitapta metnin makamına kayım olmak üzere mithlohu ile nahvehu lafızlarına pek çok tesadüf edilir de onda. Ne demek bu? Yani yukarıda senedi vermiş. En sahihi. Anladık? Gene altında ondan daha az sahihi vermiş. Her ikisinde metni mevcut. Senetleri de mevcut. Ama daha sonra he, zikrettiği bazı hadislerin metni yoktur. Senedini verir Mislehu ya da ev nahvehu yani benzeri ya da nahvi. Niye? Yukarıdaki metinle ne? Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı nedir? Aynıdır. Yani hükmü değiştirecek konumda değildir. Vermemiştir. Yazma kalksa hacim daha da ne yapacak? Artacak gerek de yok. Ha, İmam Buhari bunu yapamazdı arkadaşlar. Niye? Neden yapamazdı? Neden? Açıkladık ya. Çünkü taktı etmiş, kesmiş yani bir kısmını orada bırakmış, bir kısmını orada bırakmış. Neye miklehu diyecek? Neyin misli? Farklı kitaptakinin misli mi? Kim bulacak? Heh. Zor. Ama bu hepsi aynı yerde olduğu için bunu yapmış. 11. Rivayet edilen lafzı aynen edaya büyük itina gösterir. Ravilerin bir harf de olsa ihtilaflarını kaydeder. Bir harf. Yani edada çok önemli bu. Hadisi eda ederken, rivayet ederken he, o edaya o kadar önem verir ki ravilerde bir harf bile ne olsa muhtelif olsa onu kaydeder. Buhari mana ile rivayeti teciz ettiği için bunu o kadar rivayet etmez. Buhari'ye göre mana ile rivayet nedir? Evet. Caizdir. Ama Müslim lafza çok bağlı kalmıştır. 12. Müslim'in sahihi kitap adını taşıyan 54 bölümden oluşmaktadır. Yani 54 tane kitap var. Ana başlık. Bablarının sayısı ise 1322'dir. Bu kime göre? Neöye göre. Mükerreler dışında, tekrar hadisler dışında 3033 hadis ihtiva etmektedir. Kaç mükerrer vardı? 137. 137. 3030 şeye eklersen o kadar hadis çıkar. 3030. Evet. Evet. Mükerrerler dışında ama. 137 tane ne var? Mükerrer, mükerrer var. Heh. Kitap isimleri, Buhari'deki kitap isimleriyle büyük ölçüde paralellik arz eder. Benzer birbirine. Bab başlıkları ise daha sonra Nevevi tarafından konulmuştur. Onun için... Buhari'nin bab başlıklarına göre çok uzundur. Bazen üç satır, bazen dört satır bab başlığı vardır. Buhari'nin bab başlıklarında da bunu buluruz ama kendi kavlinden değildir bu bab başlıkları İmam Buhari'nin. Ya ayetti, hatırlıyor musunuz? Bazen iki üç ayet olabiliyordu. Ya hadis olabiliyordu ya da ne sözü? sahibi sözü ya da tabi sözü olabiliyordu. Ama hayır İmam Nevevi daha çok kendi neyini? Evet fıkhını ortaya koymuştur. İmam Buhari de fıkhını ortaya koymuştur ama bunu yaparken delillerle bunu yapmaya gayret etmiştir. İmam Nevevi bunu daha çok kendi kelamıyla ifade etmiştir. 13. Tefsir bölümü tam ve sistematik olmadığı için Müslüm'ün sayığını cami saymak istemeyen bir eğilimde bulunmaktadır. Yani tefsir bölümü, kitab-ı tefsiri tam ve sistematik olmadığı için Buhari'nin ki sistematiktir. He, cami saymayanlar da mevcuttur. Böyle bir eğilimde mevcuttur mevcuttur. Buhari'nin el cami sahi cami her şeyi toplayan demek. E, tefsir bölümü de tam olmayınca cami saymayanlar da var. Buna azınlık bunlar. Ayrıca Müslim'de 192 mevkuf hadis dışında genellikle merfu hadislerin bulunması da onu cami saymamak eğilimini kuvvetlendiren bir başka sebep olsa gerekir. Ayrıca Müslim'de 192 mevkuf hadis dışında ki geneli ne dedik? Merfu. Merfu hadislerin bulunması da onu cami saymamak eğilimini kuvvetlendiren bir başka sebep olsa gerektir. Yani ne demek istiyor? İşte camilerde özellikle iki özellik vardır. Ha, e i̇şte hem kitapların baplara teferruatıyla şamil olması hem bapların kendi içinde ney? Şumuliyetinin sistematiğinin ne olması? Yaygın olması. Ön planda olması. Ha, Müslüman kitabut tefsirinde bab başında sistematik yani bab başının içinde ne yaptı? O kitabı tefsirin içindeki o bab başlıkları ya da içindeki hadisler bütün neye değil Kur'an'ın tefsirine ne değil? Şamil değil. Bu bir. İkincisi, ha, camilerde merfular dışında neler de vardır? mevkuf makdur rivayetler de vardır. Ha, Müslüman sayında bu yok diye. Onu cami saymayanlar da vardır ama bu ne yapılmamıştır? Tercih edilmemiştir. Onun da ismi El Cami-ü Sahih'tir. Evet ama nasıl cami? Sadece neyi toplayan cami? Sahihleri. Sadece neyi? Yeranlık Allah. Sahihleri. Müslim'de sadece 17 talik vardır. Muallak hadis 17. Buhari'de yüzlerle ifade ediliyor. Hatta e, İbn-i Hacer'in et Talik diye neyi var? Kitabı var. Sülasi nitelikte hiçbir hadis yoktur. Yani üçlü kanalda. Buhari'nin senedi daha ne? Yeri geldiğinde Ali. 15. Müslim Buhari'den hiç hadis rivayet etmemiştir. İlginç değil mi hocası olduğu halde? 16, Müslüm'ün sülasiyatı varsa da sahiğine koymamıştır. Deminkiyle çelişmiyor. Sahiğinde sülasiyat yok. Ama bu demek değil ki. Müslüm'ün elinde 3 kanalla, 3 senetle peygambere ulaşan hadisi yok. Var. Ama neyini almamış? Sahiğini almamış. Diğer kitaplarında görebiliyoruz. 17, Müslim sayini yazdıktan sonra devrinin büyük hadis münekkidi ebu zura'ya takdim etmiş ve onun tasihlerini aynen uygulamıştır ebu zura atar razi evet yani ondan icazeti var 18 müslümün sayhiyi birinci tabakaya dahil hadis kitaplarındandır yani en sayı hadis kitaplarındandır peki müslümün sayhinin nüshaları ve ravileri kimlerdir Müslüm'ün sayıyı bize Ebu İshak, İbrahim bin Muhammed bin Süfyan, Hicri 308'de ölmüş ve Ebu Muhammed Ahmet bin Ali el Kalanisi'den rivayet edilen iki nüshalinde intikal etmiştir. İki tane neyi var? Rivayet nüshası var. Ebu İshak, İbrahim bin Muhammed bin Süfyan, diğeri Ebu Muhammed Ahmet bin Ali el Kalanisi. İbni Süfyan'ın rivayeti de Ebu Ahmet Muhammed bin İsa bin Amruye El Cüludi ve Ebu Bekir Muhammed bin İbrahim El Kisai'den oluşan iki kişi tarafından naklo olunmuştur El Cüludi nüshası Gafir bin Muhammed bin Gafir, Ebu'l Abbas Ahmet bin Hasan Er Razi ve Ebu Said Ömer bin Muhammed bin Davud sizi tarafından üç ayrı koldan rivayet edilmiştir yani hep az geliyor daha sonra ne yapıyor Çoğalıyor. hadislerde de öyle değil midir Değil mi? Bir peygamber efendimiz sonra 2-3 kişi sahabe sonra 5-6-7-8-9 kişi tabi derken ne yapıyor gidiyor. İbni Süfyan rivayetinin kisai da Ebu abbas Ahmet bin Muhammed bin Zekeriya ennesevi ve Ebu Muhammed Abdülmelik bin Hasan es-Sıkilli vasıtasıyla iki ayrı şekilde sonraki zamanlara intikal etmiştir. El Kalanisi rivayeti Ebu Ahmet, Muhammed bin Yahya el-Eşkar Ebu Ala Abdülvahab bin İsa bin Abdurrahman bin Mahan yoluyla İbni Mahan'da nüshayı alan dört ayrı ravi vasıtasıyla sonraki devirlere intikal etmiştir. Yani bunlar ne? Silsilesi rivayet silsilesi nüshan. Müslüm'ün meşhur şarihi Ennevi'nin esas aldığı nüshan kendisine dikkat edin. Bir Ebu İshak, İbrahim bin Mudar el Vasıtı. İki, Ebu'l Kasım, Ebu'l Feth, Mansur bin abdülmen'im el Furavi. Üç, Ebu Abdillah, Muhammed bin Fadl-i Furavi. Dört, Abdülgafir bin Muhammed. Beş, Ebu Ahmet, Muhammed bin İsa bin Amruya el Cüludi. Altı, Ebu İshak, İbrahim bin Muhammed bin Süfyan'dan oluşan altı kişilik bir senette intikal etmiş olan Nusadır. Yani ne kadar? Ney? Zabık bir nüsa. Altı kişi kanalıyla. Nevi kendisiyle iftihar ettiği bu altı kişilik senette yani iftihar ediyor. Hep akberana lafsını kullanmaktadır. Müslüm-i Neveviye dolayısıyla bize ulaşan nüshalarının geliş yolu, yolunu şöyle bir şama ile gösterebiliriz demiş şeyh ve ne yapmış? Böyle bakın arkadaşlar şurada şemasını almış göstermiş. Şema burada mevcut. Nevevi'nin İbnü Salah'dan naklen bildirdiğine göre el Kalanisi rivayeti garda çok kullanılan garda. Yani neresi gar? Yani gar derken Mısır'ı kastediyor. Mısır'ı birki. Mısır ulaması. Müslimin sayını, bu halin üstün görürler çünkü. ve Fakat başka yörelerde bilinmeyen bir Nusa'yı oluşturmaktadır. Daha çok nerede? Garp'ta kullanılan bir Nusa. Şöyle bakalım Müslüm'ün sayının baskıları, şerleri nelermiş? Alalım onları da. Müslüm'ün sayı birçok kereler değişik yerlerde, mesela Delhi, Kahire ve İstanbul'da basılmış. En güvenilir baskılarından biri, muhtelif yazma ve basma nüshalar karıştırılarak karşılaştırılarak Mehmet Zihni Efendi'nin en güvenilir nüshası. Mehmet Zihni Efendi'nin 1914'te harekete 804 8 cüz halinde matbaayı amire baskısıdır. 1330'da basılmış. Yani 1912. Yani biz de bu işlere önem vermişiz bir zamanlar. Evet. Evet. Dipnotlar ve tam bir cilt tutan detaylı ilmi fihrisler ilavesiyle ve hadisleri numaralamak suretiyle 5 cilt halinde Kahire'de 1375 yani 1955'te modern bir baskısı Muhammed Fuad Abdülbakı tarafından gerçekleştirilmiştir. O da Mehmet Zihni Efendi'nin baskısına ne yapmış? İtimat etmiş. 4 cilt ama bir cildine eklemiş fihris. Yani 5 olmuş. Müslim'in bu baskısı fevkalade tavsiyeye şayandır. Ancak bu baskının sonundaki alfabetik firiz sadece kavli hadisleri kapsamaktadır. Yani peygamber dedi ki denilen hadisleri yapardı ederdi onlar yok. Evet. Müslüm'ün sayine 30'a yakın şer yazılmıştır. 30'a yakın. Bunların en meşhur ve yaygın olanları arasında Kadı İyaz'ın İkmalil Muallim bir fevayet-i Müslüm adıyla El Mazeri'nin El Mu'lim bi fawaidil Müslim'ine yazdığı tekmil Niteliğindeki şerh ile ki aslı ne? Mazeri'nin El Mu'limi El Mu'lim bi fawaidil Müslim Sonra kadı yaz gelmiş El Mu'lime İkmalu'l-Mu'lim bi fawaidil Müslim'i yazmış. Sonra da Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref evvâni en-Nevevi'nin El Minhac Fi şerhi say müslim, İbn-i Haccac isimli şerhi yer almaktadır. Bu üçü en meşhur. Yoksa çok. Neveyni şerhi oldukça yaygındır ki ulemanın elindedir zaten. İşte şudur o bakın arkadaşlar. Budur. Hatta müslim şerhi deyince akla neveyni şerhinden başkası gelmez. E bab başlığında okuyunca tabii. tabi. Son zamanlarda Hintli alim Cabir Derbendi Dehli'nin Mülhim Bişeri Sayı Müslim adlı şerhide itibar görmeye başlamıştır. Maşallah. Hintli ulema yazıyor. Ayrıca Beşir Ahmet Muhibiddin tarafından El İmam Müslim bin El Haccaç ve Menhecu fil Hadis rivayeten ve lirayeten adıyla Ezer'de 1971 yılında da bir doktora de hazırlanmış bulunmaktadır. Müslim'in sayı Mehmet Sofuoğlu tarafından Türk diye terceme Ahmet Davutoğlu tarafından da terceme ve şerh edilmiştir. İşte elinizdeki hem terceme hem ney? Şerh. Evet Davutoğlu'nki de şu. Yaygın olan Musa bu. Öbür Musayı bulamıyorsunuz. Sönmez neşriyatla Ahmet Davutoğlu hocanın zannedersem veresesi mahkemelik. Evet. Her iki çalışmada basılmıştır. Davutoğlu'nun terceme ve şerhi tavsiyeye şayandır. Onun için size onu ne yaptık? Temin ettik. Evet. Sayhan. Bakalım Sayhan neymiş arkadaşlar? Hadis edebiyatında ve Müslümin sahihlerine iki sahih hadis kitabı anlamına gelmek üzere Es-Sahihan denilmektedir. Muttefa'kun Ali hadis deyince ne anlaşılır? ve Müslümin ittifakla rivayet ettiği hadis. Bu iki kitap üzerinde bu müşterek isimle bazı ilmi çalışmalar yapılmıştır. Şey bunları ne yapmış burada? Saymış. Peki sahih'in mukayesesi. Yani şimdi bir yanda Buhari, bir yanda Müslim. Bir mukayese edelim bakalım. Her birinin birbirine üstün neleri var? Yönleri var. Buhari'nin sahihi Kur'an'dan sonra en güvenilir kaynak olarak ümmetin bütünü tarafından kabul edilmiştir. Buhari'nin sayiğinin Müslüme tercih yönlerini şöyle sıralamak mümkündür. Buhari'nin sayiğini Müslüme tercih yönlerini şöyle sıralamak mümkündür. Bir, Buhari'nin sıhhat için ortaya koyduğu şartlar daha kuvvetlidir. Hep söylüyoruz. İki, Ravi de kendisinden hadis rivayet ettiği kişiyle bir defada olsa mülakat etmiş olmayı arar. Lukye. Hatırlıyor musunuz? Hep üstünde duruyorduk. Müslim ise görüşmüş olmayı değil, görüşebilme imkanının bulunmasını yeterli sayar. Yani aynı asırda yaşamayı yeterli sayar. Aynı dönemde, evet, muhasara. Ama İmam Buhari Lukiye, illa adamı o adamla görecek ya da gören birini görecek, duyacak. O onunla karşılaşmış, oturmuş. Üç. Buhari'nin ravilerinin adalet ve zap yönü Müslüm'ün ravilerinden üstündür. Adalet ve zapt. Yani adalet derken daha çok dini durum. zapt derken hıfz, belleme. Zira Buhari'nin ricalinde cerh edilenler oldukça azdır. Hakkında konuşulanlar oldukça azdır. Onlardan da Buhari'nin rivayeti pek azdır. Yani hem hakkında konuşulan raviler az hem de Buhari onlardan çok az rivayet etmiş zaten. Aslında bunların büyük bir kısmı da Buhari'nin kendilerini pek iyi tanıdığı kendi şehirleri, hocalarıdır. Evet. 4- Buhari'nin şaz ve illetten salim olma yönünden de belli bir üstünlüğü vardır. Yani Buhari'nin hadislerinde şaz pek göremezsin. İlletlerden de hastalıklardan da salim. Buhari'de tenkide uğrayan hadis sayısı daha azdır, pek azdır. 5- Müslim Buhari'nin talebesidir. Onun eserlerinden istifade etmiş ve ona dayanmıştır. Bunun içinde Eddare Kutni, eğer Buhari olmasaydı hadis ilminde Müslim ortaya çıkmaz ve bu mertebeye ulaşamazdı demiştir. Evet. 6. Tenkide en az uğrayan hadis kitabı Buhari'nin sahihidir. Ahmet bin Hambel Yahya bin Ma'in, Ali bin el Medini ve benzeri alimler dört hadis dışında Buhari'deki bütün hadislerin sahih olduğuna şehadet etmişlerdir. Ebu Cafer Muhammed el-Ukayli bu dört hadis hususundaki söz yine Buhari'nin sözüdür. Onlar da sahihtir der. Evet. Demek ki Kısaca ne yaptık? Buhari ile Müslim'i ne yaptık? Karşılaştırdık. Peki Müslim'in Buhari'ye göre üstün olduğu yerler var mıdır? Bir kere tertip ve tanzim meselesi. Hani işte hadisleri en sahihinden daha zayıfına doğru sıralaması, sonra ihtilafı, elfazı gene aynı ney, o sıralamada ne yapmış olması, zikretmiş olması, daha çok neye, merfuata ne yapmış olması, yer vermiş olması talik hadisleri hemen hemen hiç yer vermemiş olması gibi üstünlükleri de vardır. Onun için Maghrib uleması bu tertibinden dolayı özellikle neyi tercih etmiştir? Müslümi daha çok tercih etmiştir. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Onlar da daha çok Müslümi ne yapmışlar? Okutmuşlardır. Yani kısaca arkadaşlar İmam-ı ve Sayı hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Bunlar daha teferruatlı bilgiyi dediğim gibi he, bu mevcut kaynaklarda Hı. bulabilirsiniz. Özellikle bu İslam Asiklopedisi'nde Sayı Müslüm Maddesi'ne, El Camius Sayı'ya bakın. Çok güzel neler var, bilgiler var. Gelelim şimdi Ahmet Davutoğlu hocaya. Tanıyalım bakalım Ahmet Davutoğlu hocayı. Yani Müslümi tanımışsınızdır az çok ama bu Ahmet Davutoğlu da kimmiş? Evet. Kısaca bu konuda gene Türkiye'de hadis anlama çalışmaları Ahmet Davutoğlu ve Müslümin ve Müslim Şer örneği başlığı altında yayınlayan makaleden kısa kısa bölümler alalım. İlginç gelecek şeyler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir kararla Ahmet Naim'e verilen ve onun vefatından sonra Kamil Miras tarafından ikmal edilen Aslı Buhari'nin, Erca Müsahi'nin, Zebidi tarafından yapılan Muhtasar'ın çevirisi olan, çevirisi ve şerri olan Teclisayi tercihmesi ve şerri adlı eser, Cumhuriyet döneminden, Döneminde devlet desteğiyle basılan ilk hacimli kitap Tecdid-i Sarı bizde mevcut. E şurada yukarıda mevcut. Yani meclis tarafından verilmiş bu vazife. Ahmet Naime bitirememiş daha sonra Kamil Miras Hoca tamamlamış. E bugün hemen hemen o kitabı bulmak mümkün değil. Duyduğumuza göre Diyanet yeniden Diyan Diyan o kitabı ne yapıyor? Hazırlıyor basılacak. Çok güzel bir kitap. Bundan sonra gerçekleştirilen en geniş yer çalışması ise Ahmet Davutoğlu tarafından Müslüm'ün esayi üzerine yapılmıştır işte elinizdeki kitab-ı imanın olduğu kitap. Peki kimmiş Ahmet Davutoğlu bakalım arkadaşlar? Ahmet bin Hasan Davut Davutoğlu bu Dışişleri Bakanı ile yakından uzaktan alakası yok biri Konyalı bir Bulgaristan göçmeni. 1912'de Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesindeki Şunlu vilayetine bağlı Kalaycı köyünde doğdu. Bakın şimdi nasıl ilim tahsil etmişler arkadaşlar? Ben hep şunu söylüyorum. Ya ulema seleften çıkar sadece. Yani bunu zihninizden silin. Okuyandan çıkar halim. Kim okuyorsa fi sebilillah, ihlasla halim Alim olur. 6 yaşında Sibyan Mektebi'ne başladı. Bir yıl sonra çağdaş usulle eğitim vermek üzere kurulan köy mektebine kaydoldu. 1924'te komşu Ekizce köyünde yeni açılan Rüşdiye Mektebi'ne geçti. Bunlar hep Osmanlı'nın mütebakkası. Bu okulu bitirdikten sonra Şumnudaki Medrese'tin i Nuvab'a devam etti. Buranın talih yani lise kısmını 1933'te, ali yani yüksek kısmını ise 1936'ta bitirerek mezun oldu. Aynı yıl Bulgaristan baş tarafından üç arkadaşıyla birlikte ihtisas için Mısır'la gönderilen Doğulu, bakın Mısır'ın eski mezunlarından Ezer Üniversitesi Şeriat Fakültesini 1942'de bitirerek ülkesine döndü. Evet. 1936'da yollanmış arkadaşlar. 4, 2 daha ne yaptı? 6 yıl Mısır Ezer'de kalmış. Önce Medresetu Nyobab'ın lise ve yüksek kısımlarına hoca, daha sonra da bu okula müdür olarak tayin edildi. Davudoğlu bu görevini sürdürürken şumnu komünist idaresinin baskılarına karşı mücadelesi ve Türkiye lehinde faaliyette bulunacak bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklandı, ağır işkencelere maruz kaldı. Hastalığı sebebiyle serbest bırakılıp eski görevine iade edilen Davudoğlu Kısa bir süre sonra müdürlük görevinden istifade eder istifa ederek öğretmenliğe geri döndü. İnancı sebebiyle devam eder baskılar üzerine güçlükle pasaport temin ederek 31 Aralık 1949'da hanımı ve iki kızı ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Davudoğlu Türkiye'de bir süre ada pazarında ikamet ettikten sonra İstanbul Yedikule Küçük Efendi Cami İmamlığı ardından Ankara'da gezici vaizlik, daha sonra Bursa Orhan Gazi ilçe müftülüğü peşinden İstanbul Fatih Kütüphanesi memurluğu, nihayet bu kütüphanenin Süleymaniye'ye nakli üzerine Süleyman, Süleymaniye Kütüphanesi memurluğu görevlerinde bulundu. Anılan kütüphanedeki görevi esnasında İstanbul İmam Hatip okulunda ders verdi. 1959'da öğretime başlayan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Enstitüsü öğretim kadrosunda yer aldı. Ve enstitüte çeşitli idari görevlerde bulunduktan sonra bir müddet müdür olarak da hizmet verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1966'da Konya'da düzenlenen müftüler seminerinde layıklığa aykırı beyan ve telkinlerde bulunduğu gerekçesiyle Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Mart 1968 tarihinde bir yıl ağır hapis, Kırşehir'de 4 ay zorunlu ikamet, ve memuriyetten ihraç cezalarına çarptırıldı. 15 Mart 1971'de memuriyetle ilişiği kesildi ancak emeklilik hakları zayi olmadı. Cezasını tamamladıktan sonra ilmi çalışmalarını evinde sürdüren Davudoğlu 7 Nisan 1983'te vefat etti ve Eyüp mezarlığına defnedildi. Evet. muhtelif eserleri var arkadaşlar. Buluğul Meram tercümesi ve şerhi. Selamet yolları. Biliyorsunuz. Şevkani'nin İhsan Ani'nin ne şerhidir? İbn Hacer'in Buluğul Meram şerhidir. Sayı Müslim tercümesi ve şerhi. Kur'an-ı Kerim ve izahlı mali tibyan tefsiri. Reddül Muhtar, Aleddül Muhtar tercümesi hep onun tercümeleri bunlar mültaka tercümesi yine sünnet inkarcılarına ya da modern İslam düşüncesine karşı Türkiye'de yazılan ilk eserlerden bir tanesi Din dini tamir davasında din tahripçileri yine ölüm daha güzeldi hayatını anlattığı ne mevcut bir kitap en meşhur arkadaşlar Müslim şerhi elinizdeki ney bu kitap en meşhuru bu kitap elinizdeki bu kitap arkadaşlar 11 cilt halinde basılmış 11 cilt halinde basılmış evet kitab-ül iman birinci cildin büyük bir kısmıyla ikinci cildin hemen hemen yarısına şamil neden özellikle kitab-ül imanı seçtik konusu itibariyle bu bir ikincisi neden özellikle bu şeridi seçtik şundan dolayı çünkü ilk cilt olduğu için Ahmet Davutoğlu hocanın bir özelliği var. İlk yerde geçtiğinde raviyi tanıtıyor. Daha sonra bir daha o raviyi ne yapmıyor? Tanıtmıyor. Ya da bir latife varsa onu ilk yerde zikrediyor. Bir daha ne yapmıyor? Zikretmiyor. Yani İmam Müslim'in uslubuna uymuş. Taktı yapmamış, bölmemiş. Evet. Müslim şerhi hakikaten okunması gereken kitaplardan bir tanesi arkadaşlar ön sözünden de anlaşıldığı kadarıyla Davutoğlu'nu böyle bir eser yazmaya sevk eden etkenlerin başında kendi döneminde yaygınlaşan hadislerin açıklamasız veya az ve yetersiz açıklamalı olarak tercüme edilip halka sunulmasını ortaya çıkaracağı sakıncaları gidermek gelmektedir yani şers hadis okumayın diyor evet ona göre izah ve açıklama olmaksızın yapılan bir tercümenin zararının faydasından çok olma ihtimali de vardır. Evet. Bu düşünceyle çalışmaya başlayan Davudoğlu eserin tercüme ve şerhine geçmeden önce İmam Nebevi'nin, dikkat edelim arkadaşlar, Tehzibül Esma ve Lugat adlı telifini esas alarak ve kendisi de önemli ilavelerde bulunarak İmam Müslim'in hayatına dair kısa bazı bilgiler vermiş, sonra yine Nevevi'nin Müslim şerinden özetleyerek Buhari ile Müslim'in es sahiplerinin karşılaştırılması suretiyle aralarındaki farklılıklara işaret etmiş, sayı hadis ve talik hakkında malumat aktarmış ve nihayet Hasan ve zayıf hadis çeşitleri ve ilgili kavramların tarifleri tarifleri ile hadis ve sünnete dair bazı ıslahlanan anlamlarını zikrederek kendi mukaddimesini bitirmiştir. Demek ki mukaddime tamamen bir hadis klasiği. Bir usul aynı zamanda. Evet. Bu bölüm Müslüm'ün sayının mukaddimesinden önce Şarih Davutoğlu'nun kendi mukaddimesini oluşturmakta ve eserde mukaddime ismine iki ayrı bölüm bulunmasına sebep olmaktadır. İki mukaddime var. Biri kendi mukaddimesi, diğeri İmam Müslüm'ün mukaddimesi şarih Müslim'in es Esayi'ni mukaddime ve ilk ana bölümü olan kitab Liman hadislerinin senedinde geçen ravilerin hayatları hakkında dipnotlarda bilgi vermiş. Sonraki bölümlerde ise muhtemelen aynı isimler büyük oranda tekrarlandığında bu usul terk edilmiştir. Davutoğlu bir hadisi şerh ederken, ederken her defasında değişmeyen bir uygulama olmasa da genel olarak şöyle bir şekli yöntem takip etmektedir. Onu göreceğiz orada. Bab başlığındaki aynı konuyla alakalı hadislerin tercümelerini peş peşe verdikten sonra. Bab başlığındaki aynı konuyla alakalı hadislerin tercümelerini peş peşe verdikten sonra söz konusu hadislerin Kütüb-i geçtiği yerlere önceki alimlerin eserlerindeki gibi sadece kitap ismi yani ana bölüm zikrederek işaret etmektedir. Mesela bu hadisi Buhari Temmün ve Namaz Nesai Taharet bahsinde tahric etmiştir. Bab ismi vermiyor. Akabinde hadisin cümlelerini bir anlamda ihtiva ettiği konuları sırayla ele almakta ve açıklamalar yapmaktadır. Genellikle kelimelerin Özellikle de kavram mayetinde olanların lügat ve ıslah manasını vermekte ve açıklamasını yapmaktadır. Eğer varsa hadisin vuruş sebebini belirtmekte. Niye söylemiş Peygamber Efendimiz bu hadisi? Herhangi bir tarihi olaydan bahsedenlerin daha iyi anlaşılması için şahıs zaman ve mekanla ilgili açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Son olarak da çoğunlukla hadisten çıkarılan hükümler başlığı altında. Hadisten çıkarılan faide. Hükümler başlığı altında maddeler halinde ilgili hadislerden çıkarılan hükümleri saymaktadır diyor. Evet. Tabi iki ana bölümden oluşuyor şerhi. Bir ravi bibliografiyaları, bir de ne? Metnin açıklaması. Ravi bibliografyalarında genelde işte malumdur. Yani işte tabakat kitaplarından ya da ne-i kitaplarından almış... Yani İbn Saad'ın tabakatından tutun da Ebunaymin hilyesine kadar, Zeybin'in tezkiresine kadar, işte İbn Hacer'in tehzibine kadar, İsabesine kadar pek çok ney kaynaktan almış. Şehlere gelince arkadaşlar yani metni şerhine gelince bunu isterseniz okuyalım ki bilgimiz olsun. Dawud'un hadisleri şer ederken istifade ettiği kaynaklara gelince 500 sayfalık birinci cildin. Paragraf paragraf. Birinci cilt 500 sayfa. 500 sayfalık cildin birinci cildin paragraf paragraf mukayesesinden ve diğer ciltlerden belli yerleri örneklemeyle, yöntemiyle, örnekleme yöntemiyle yaptığımız karşılaştırmalardan elde ettiğimiz tespitlere göre eser tam bir istatistik vermemekle, vermemekle birlikte çok büyük oranda Nebbi'nin Müslim Şerhi El Minhaç. Yani genel itibale tercümesidir diyebiliriz. Büyük bir emek var. Ayninin Buhari Şerhi Umdetül kari ve Ubbinin İkmalü ikmal Mu'lim Bişer-i Sayın müslim adlı eserlerine dayanmaktadır. Öyle ki Şarihin, hadislerin Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Macir'in farklılıklarına dair verdiği bilgiler, Hümeydi ve Ebu Avan'in müsnetlerine keza Ahmet bin Hamber ve Müsedded bin Müsered'in müsnetlerine yaptığı atıflar yanı sıra i̇bn saattan Gazali Gazan İhya'sından İbn-i Resul Üstül Gabe'sinden Fahrettin Razi'nin tefsirinden ve daha pek çok eserden verdiği bilgiler büyük oranda nevevi ve ayni'nin şerhlerinden nakledilmektedir. Buradan şunu anlıyoruz. Nebevi ve Ayni de İhya'dan da ne yapmış yeri geldiğinde alıntılar yapmış. Ha, bu onun kusuru değil yani. Ahmet Davutoğlu hocanın kusuru değil. Bu durum o kadar açıktır ki söz gelimi İbn Saat'tan yapılan alıntının öncesi ve sonrasında yer alan bilgilerin tamamı ayneninin eseri umdedeki sıralamaya uyularak zikredilmiştir. Burada şerhe konu olan hadisin tahrici ile İbn Saat, Zemahşeri ve hatta Ebiden yapılan nakiller Aynı sıralamayla umdede bulunmaktadır. Bu karşılaştırmadan Davutoğlu'nun İbni Sad'ın tabakatına bizzat müracaat etmediği ve fakat ona izafe ettiği bilgileri aynı eserinden aldığı anlaşılmaktadır. Bunlara ilave olarak itikadi konulardan bahseden hadislerin şerrinde genellikle yazar ve eser ismi vermeksizin kelam eserlerinden alıntılar göze çarpmaktadır. Nadiren atıfta bulunduğu bu kelam kitaplarından birisi de Abdülhatif Harputin'in Tenki Hülkelem adlı eseridir. Şarih, çağdaş sayılabilecek Cumhuriyet dönemi müelliflerinden Ahmet Naim Bey'in tecrit tercümesiyle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinden ve Ömer Rıza Doğrul'un Asıl Saadet tercümesinden az da olsa istifade etmiştir. Ayrıca İslam hukukunun kanunlaştırılması faaliyetlerinde önemli bir çalışma olan ve Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hazırlanan Mecelle'ye de bazı atıflar bulunmaktadır. Diğer taraftan hatta bir İbn Battal, Mazeri, Kadı İyas Kurtubi, Tıbi, Kirmani gibi Buhari veya Müslim şârihlerinin eserlerindeki bilgilerin pek çoğu kronolojiye göre ya Nevevi veya aynı Yahut Ubbi'nin şerhlerinde çoğunlukla bazen tam metin bazen de özet olarak verildiğinden Davutoğlu'nun anılan bu şairlere atfen verdiği bilgilerin tümünü bizzat bu kaynakların kendilerinden mi yoksa Nevevi, Aynı ve Übbi'nin şerhlerinden mi aldığını kesin bir şekilde tespit etmek mümkün görünmemektedir. Fakat yapılan karşılaştırmalardan hareketle ikinci ihtimalin daha kuvvetli olduğu söylenebilir. Yani doğrudan o kaynaklardan değil de he, özellikle Aynı'den, Nevevi'den ve Übbi'den almış. Ancak Kastallani gibi muakhar dönem şairlere yaptığı atıflarda müelliflerin kendi eserlerini kullandığını söylemek mümkündür. Şarih ön sözünde ele geçirebildiği Buhari ve Müslüm şerhlerinden istifade ettiğini belirtmekle birlikte herhangi bir isim vermemekte sadece adını duyup elde edinceye kadar çalışmasına bir süre ara verdiği Hindistan'da basılmış Şebbi i el-Osmani'nin Fetül mülhim adlı Müslim şerinden de yararlandığını belirtmektedir. Yani bunun adını duyuyor, çalışmasını kesiyor. Muhtelif rivayetler var. Yani iki yıl kadar beklediğine dair. O çalışmayı ele geçirdikten sonra çalışmaya devam ediyor. İlmi emanete bakın arkadaşlar. Evet. Ne var ki Şerh'in başka yerlerinde Davud olun bu müellif ve eserini ismen zikrettiği tespit edilememiştir. Acı Firiz cildinin müellif ve eser ismi indeksi bölümünde de bu kitaba bir atıf bulunmamaktadır. Kaynak kullanımı açısından eserin dikkat çekici yönlerinden biri de aynı umdesine İmna Hacer'in Fetin oranına daha fazla müracaat etmiş olmasıdır. Neden? Çünkü İmna Hacer Şafidir, aynı Hanefidir. Evet. Anladık? i̇bn Hacer Şafi'dir, aynı Hanefi'dir. Herhalde bu durum Davutoğlu'nun mezhep görüşlerini açıklama yönteminde değinileceği üzere onun Hanefi mezhebine bağlığında kaynaklansa gerektirir. Doğrudan cezmedilmemiş. Şarihin Ayni'ye özel bir önem verdiğini ondan yaptığı bazı alıntılarda görmek mümkündür. Mesela bir yerde şöyle der. Dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek Şer'in kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedrüddün Muhammed'ül Ayni. Bizden ya. Yine ondan yaptığı alıntılarda Allame Ayni gibi sıfatlar kullanması buna karşın İbn Hacer'i İbn Hacer bazen sadece ismiyle bazen de hafız nitelemesiyle zikretmesi iki alim arasında Davudoğlunun Ayni'den yana tercih kullandığını ne yapar? Gösterir. Evet. Biraz da şöyle dili hakkında bilgi verelim. kitabın Göreceksiniz zaten çok fazla tafsile girmeyelim. Davidoğlu Şerhin'den anlaşıldığına göre gerçekten hem Arapçaya hem de Türkçe'ye hakim bir alimdir. 60'lı yılların sonuyla 70'li yılların başında yazılmasına ve Türkçe'deki kelimelerin ve nispeten dilbiz kurallarının çok hızlı değişime uğramasına rağmen Şerhin dili hala en azından ilahiyat çevreleri için Öğrencilerin belli bir bölümünü dışarıda tutarsak ağır sayılmaz. Mevcut baskısından hareketle şerrin dil özellikleriyle ilgili değerlendirmelere geçecek olursak diyor. Daha çok şunu görürüz. Osmanlıca ney? Kelimeler. Osmanlıca ney? Uslup. Ne de hakimdir? Şerh hakimdir. Ama bir tecrüdi sarıya göre daha az hakimdir. Hele Ahmet Naim'i okuyun. Tamamen Osmanlıcadır. Ama Latince harflerle ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Bunu okuyunca anlayacağız. İlk zorlanacağız. Peşinden ne yapacağız? Anlayacağız. O zaman Osmanlı ulemasının ne kadar zengin bir dile sahip olduğu. Hem Arapçayı, hem Türkçeyi, hem Farsçayı, hem de yeri geldiğinde Urducadan bazı lafızları hakkıyla bildiğini ne yapacağız? Göreceğiz. Biraz Eski kitapları okumaya ne yapalım? Alışalım. Burada neyi var bunun arkadaşlar? Örnekleri var. Kısaca ha, Ahmet Davudoğlu hocanın şerhini hem İmam-ı hadisleri anlamak için okuyacağız. Hem de Osmanlı aliminin gözüyle şerh nasıl yapılırmış? Bunu da ne yapmış olacağız burada? Görmüş olacağız. Bazı görüşlerine muhalefet edeceğiz. İştirak etmeyeceğiz. Ha. Bazı görüşlerine ne yapacağız? İştirak edeceğiz. kitab ı İman malum. Ehl-i Sünnet'i diğer fırkalardan ayıran üç ney? Meseleden bir tanesi. İman müsemması, artması eksilmesi, istisna bu bir. İkinci isim sıfat ki onu ne de aldık? Kitab-ı Tevhid'de aldık. Üçüncüsü kaza ve ney? Kader meselesi bu üçü ehl sünneti diğerlerinden ayırıyor he. biz burada inşallah kitab-ül imanı ne yapacağız alacağız, önümüzdeki ders Allah nasip ederse kitab İmanın imanın şerhine başlayacağız bir mukaddimeydi, belki sıktı belki yordu ama bu lazımdı, lazımdı neden lazımdı, dediğim gibi he. her ilmin bir mukaddimesi var her ilmin bir mukaddimesi var he. bunun da mukaddimesi neydi, madem ki müslüm okuyoruz, imam müslüm Teberrüken ismini anmak zorundayız. Sahihi, başka, şerleri, başka, madem ki Ahmet Davutoğlu'nun şerini okuyacağız, onu da rahmetli anmak ne yaptı? İcap etti. Önümüzdeki ders inşallah, Bismillah deyip ne yapacağız, başlayacağız. Dersimizdeki uslup malum. Okutuyoruz değil mi? Ha. Ne? Mevcut nası. Geçen derslerimizde Arapça nası vardı. Bu dersimizde hem Türkçe hem Arapça var. Başlayacağız başından Türkçe'yi, Arapça'yı okutacağız. Ama geçen ders gibi olmayacak. Ne yapacağız? Her ders birine çalış diyeceğiz. Sana okutacağız diyeceğiz. O çalışmış bu şekilde gelecek. Diğerleri de okuyacak tabii. Önümüzdeki ders Gökhan'ın inşallah görev. Heh. Ne yapacak Gökhan? Bize Kitab-ül İman'ı başından başlayacak. Evet. sayfa 122'ye kadar okuyacak. 3. hadise kadar okuyacak. Evet. 95. Evet, 95'ten 122'ye kadar okuyacak. Siz de 95'ten 120'ye kadar okuyun gelin. Okumadan gelmeyin. 122 mi? Evet, 122. 3. hadis. Bana Muhammed bin Hatim rivayet etti oraya kadar. Okuyup geliyorsunuz arkadaşlar. Kurşun kalemle geliyorsunuz. Okumadan gelmiyorsunuz. Kurşun kalemle geliyorsunuz. Sistemimiz belli. Hı? Herkes kitabını getiriyor. Şu an Kurşun kalemi yanında. Bunu sorun mu? sonra Onu e, muhtemelen eksik çekmişlerdir. Yunus e, değişir, Musa onu gider geri verir. Evet. Tamam, 122'ye kadar. Evet, bu zamana kadar şu ana kadar açıkladığımız meselelerle alakalı sorusu olan var mı? Derslerimiz inşallah pazartesi günü en geç 8. Namazlar düştükçe yastıdan sonra başlayacağız. Şu an 8. Evet. Hızlı gideceğiz. Okuyarak gelin. Sorusu olan yoksa bugünkü dersi inşallah kapıyoruz. Subhaneke Allah'a mevbi hamdike eşedünen la ilente estağfirüke ve etubilek.